Hidar Ceyhan Köksal yöneten Nisan Kumru. Asr saadette önceki bölüm. Az öncekinin aksine kimse onu ciddiye almaz. Yokluğu fark edilmez. Karnını zor doyuran gariban bir insandır. Bir kötülüğünü görmedik. Gör, gör, gör, evet gör, gördüğünü görmedik. Gör, gör, gör. Ama evlenmek istese kimse ona kızını vermez. Aracılık etmeye kalksa aracılığı kabul görmez. Konuştuğu zamansa kimse onu dinlemez. Bunun üzerine Resulullah insanların değerlerinin kullar tarafından belirlenmediğini işaretle şöyle dedi. Bu fakir öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır. İşte...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 131. Bölüm Medine'de bulunan bazı fakir sahabiler vardı ki birkaç parçadan başka hiçbir şeye malik değildiler. Bunlardan biri de Ensar'dan bir zattı. Yokluk onu ve ailesini iyice bunaltmıştı. <Gülüyor> Yiyecek bir şey yok değil mi? Son ekmeğimizi dün sabah yedik. Bugün de oruca niyetlenelim o zaman. Olur Peygamberimizden yardım istesen Kaç defa istedim Artık yüzüm kalmadı O oh, hepimize karşılıksız ikramlarda bulunur Vermekten gocunmaz Elinde varsa verir Evet istersen verir Ama utanıyorum artık Hangi birimizi doyuracak Suffede kalan fakirler yetiyor ona Çoğu zaman ihtiyaç sahiplerine Elindekini verdiği için kendi aç kalıyor Haklısın Geçen gün ne oldu biliyor musun Kendine bir yemek hediye edilmişti. O da onu arkadaşlarına ikram etti. Resulullah'ın o yemeğe daha çok ihtiyacı olduğunu düşünen arkadaşları iştahımız yok diye yemeği reddettiler. Resulullah ise açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin diyerek onlara ısrarla yemeği verdi. Doğru. Ne diyeyim bilemiyorum. Ben belki bir hediye veya sadaka gelmiştir diye düşündüm. <Gülüyor> tamam bir denirim. Adam peygamberimizin huzuruna gelip ihtiyacını arz ettiğinde peygamberimiz ona evinde hiçbir şeyin yok mu diye sordu. Hayır evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var. Peygamberimiz onları bana getir diyerek onu evine gönderdi. Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara ''Kim bunları satın almak ister?'' diye sordu. ''Ben onları bir dirhem karşılığında alırım.'' Allah Resulü ''Kim bir dirhemden fazla verir?'' diye sordu. ''Ben iki dirhem veririm.'' Peygamberimiz adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyene verdi. Alışveriş sonucu kazandığı iki dirhemi de adama vererek bu dirhemlerin birisiyle yiyecek satın al ve ailene götür. Diğer dirhemle de bir keser satın alıp yanıma gel dedi. Emredersiniz ya Resulallah. Sahabi keseri getirince Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseri ona uzatarak git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyeyim dedi. ''Ya Resulallah, sizden ayrıldığım günden beri odun toplayıp sattım. On dirhem kazandım. Kazandığım paranın bir kısmıyla elbise, geri kalanıyla da aileme yiyecek aldım.'' Resulullah ona şöyle dedi. ''Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır.'' Allah Resulü bazı arkadaşları ile Medine'de dolaşıyordu. Kabristan'ın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat eden bir kadına rastladı. Ah yavrum yavrum vah yavrum ben sensiz ne yaparım nasıl dayanırım bu hasrete ah kuzum ah evladım yavrum yavrum. Evlat acısıyla yüreği kavrulan bu kadıncağızın sesini kabristanın dışından duyan peygamberimiz onun yanına doğru ilerledi. Peygamberimiz kadına Allah'tan sakın ve sabret dedi. Kadınsa kederinden onun peygamber olduğunu fark etmemişti. Bana ilişme! Benim başıma gelen senin başına gelmedi de ondan böyle rahat konuşuyorsun. Ben evladımı toprağa verdim! Onun tazecik bedeninin üstüne toprak attılar. Ah kuzum yavrum. Sakin ol, sakin, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Tansından çıkana dikkat et. Sabredersen Allah katında mükafat kazanırsın. Sabretmezsen dayanması daha da güçleşir. Yavrum, yavrum. Bir müddet sonra oradakilerden biri kadına az önce yanına gelenin Allah'ın Resulü olduğunu söyledi. Ne? Ne dedin sen? Allah'ın Resulü mü buradaydı? Evet. Az önce sana Allah'tan sakın ve sabret diyen Resulullah'tı. Ben... Ben hiç fark etmedim ki. Onun Allah'ın peygamberi olduğunu bilseydim hiç öyle konuşur muydum? Acın büyük. Allah sana sabır ihsan etsin. Ne yapacağım şimdi ben? Allah'ın elçisiyle öyle konuşulur mu hiç? Ee... Gidip özür dileyeceğim Kederli anne özür dilemek üzere Peygamberimizin kapısına geldi Kusurumu bağışla Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim Peygamberimiz ona şu karşılığı verdi Esas sabır musibetin ilk başa geldiği anda gösterilendir Suf ve ehlinin sayısı gün geçtikçe artıyor Medine'ye yeni gelen efsiz insanlar buraya yerleşiyordu Vaktinin çoğunu Suffe ile geçiren Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah da Peygamberimizden öğrenebileceği her şeyi öğrenmek istiyordu Abdullah bin Ömer Sufeye yeni gelenlerden birini karşılama işini üstlenmiş Ona yeni yerleşeceği şehri tanıtmaya gönüllü olmuştu Hoş geldin kardeşim Hoş bulduk Yeni mi geldiniz? Evet bu sabah güneş doğarken Medine'ye geldik Allah Resulü ile görüştünüz mü? Evet, bizim Sufe'ye yerleşmemizi söyledi Tamam, şimdi ihtiyaçlarınızı görelim Bu arada ben de size buraları tanıtayım Allah razı olsun Hepimizden, ismin neydi? Amr Ben de Abdullah, memnun oldum Bil mukabele Babanın adı ne Amr? Halit Nerelisin, kimlerdensin? Ailem Yemen tarafında bir kabileye mensup Nerede oturursunuz? Yemen'de mi? <gülüyor> Yemen'i bilir misin? Neden bu kadar ayrıntılı soruyorsun? <gülüyor> evet, haklısın çok soru sordum ama bunun bir sebebi var. Öğrenmek isterim. Bir gün peygamberimizle beraberdik. Bir adam Resulullah'ın yanına gelerek ondan bir şeyler istedi. Resulullah bana dönerek o adamı tanıyıp tanımadığımı sordu. Tanıyorum dedim. Peygamberimiz onun ismini öğrenmek istedi. Tanıyordum ama ismini bilmiyordum. Peygamberimiz bu sefer evi nerededir diye sordu. Onu da bilmiyordum. Çok mahcup oldum. Peygamberimiz bu tanıma değildir dedi ve ekledi. Bir kimse biriyle arkadaşlık kuracağı zaman ona ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü bu dostluğu pekiştirir. <gülüyor> i̇şte o gün bugündür biriyle tanışırken bu soruları sormaya çalışırım. Anladım. Haklısın o zaman. Peki sen kimsin? Ben de seni tanıyayım. <gülüyor> ben de tanıtayım kendimi. İsmim Abdullah demiştim zaten. Babam Ömer. Mekke'de yaşıyorduk. Ben orada doğdum ve büyüdüm. Sonra peygamberimize hicret emri gelince buraya göç ettik. O zamanlar on yaşlarındaydım. Kendini bildim bileli Allah Resulü'nün civarındasın. Ne güzel. Evet hamdolsun. Baban, annen hayatta mı? Evet hayattalar. Eviniz var mı? Var. E neden burada kalıyorsun? Evime gittiğimde olur. Ama burada Sufya'da bulunanlar peygamberimizi her an görme şerefine erişiyor. Ben de bu hayırdan mahrum olmak istemiyorum. Elimden geldiğince peygamberimizin yanından ayrılmam Ne güzel Bundan sonra sen de öyle olacaksın İnşallah Peki sen Amr yeni mi Müslüman oldun? Yaklaşık bir sene oldu Buraya gelmeye nasıl karar verdin? Kabul ettiğimiz bu din hayatımızı değiştirdi Ama öğrenmemiz gereken çok şey var Uzakta olunca peygamberimizin öğütlerinden mahrum oluyoruz Biz de işimizi gücümüzü ayarladık Ben aileme ve köyümdeki insanlara burada öğrendiklerimi aktarmak üzere bu yolculuğa çıktım İmkanlar ölçüsünde Resulullah'ın yanında kalıp onun ilminden istifade edeceğim. Ne iyi etmişsin. Allah mübarek etsin. Zamanın bereketlensin. Amin. Gel sana etrafı gezdireyim. İyi olur. Sağ ol. Abdullah, zamanının çoğunu burada Sufede geçirdiğini söyledin. Geçimini nasıl sağlıyorsun peki? Babam fetihlerden sonra birkaç hurmalığa sahip oldu. Onlarla ilgileniyoruz. Ufak çaplı ticari girişimlerimiz de oluyor. Hamdolsun geçinip gidiyoruz. Ama asıl yükü ailem yükleniyor. Benim burada olmamı destekliyorlar. Hem dünyada karnımız doyduktan sonra fazlasına gerek var mı sence? Senin yaşındakiler genelde bir işe tutunma gayretinde olurlar. Dünya malına düşkünlük göstermiyorsun. Biliyor musun? Dünyalık şeylere karşı içimde bir istek yok. Bunun için Allah'a hamd ediyorum. İnsanların... Arzularının peşinden koşup gittiklerini ve Bu uğurda ömürlerini heba ettiklerini görünce Üzülüyorum Doğru bir tespit Pek çoğumuz bir hiç uğruna ömrümüzü tüketiyoruz Bir seferinde Resulullah omzumdan tutup bana şöyle demişti Dünyada bir garip gibi Yahut bir yolcu gibi ol Ne kadar manidar Allah rızası için bir lokma ekmek Ya da bir hurma verin <gülüyor> Hay Allah Benim yanımda bir şey yok ki sen de var mı? Maalesef bende de yok. Gel kardeşim. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Amr, sen şurada dinlen. Ben birazdan dönerim. Peki. Ne yaptınız? Dilenciyi nereye götürdün? Yakında bir arkadaşımın evi vardı. Oraya götürdüm. Birkaç lokma ekmek bulduk. Kendini yordun. Elinde olmayan şeyleri vermek zorunda değilsin. Doğru değilim ama peygamberimizden gördüklerim ve duyduklarım beni böyle davranmaya itiyor. Bu konuda ne diyor peki? Allah için sizden bir şey isteyene verin. Sizi davet edene icabet edin. Size hediye verene karşılık verin. Karşılık verecek bir şey bulamazsanız onun için dua edin diyor. Senden öğreneceğim ne kadar çok şey var.